1933, numaralı konu, Ashabın Uhud ve Hendek savaşlarında meleklerle desteklenmesi, evet, Hazreti Peygamber Uhud gününde Musab bin Umeyre sancağını verdi, Musab şehit düştü, onun suretinde bir melek sancağı aldı, akşama doğru Hazreti Peygamber, ey Musab, gel, dedi, melek, Hazreti Peygamber'e dönerek, ben Musab değilim, deyince, Hazreti Peygamber onun melek olduğunu ve imdada geldiğini anladı.